Polstoy. Şeytanın Hilesi. Seslendiren akın altam. Yoksul bir köylü sabah erkenden çift sürmeye gitmiş sabah çorbasını içmediği için yanına bir parça ekmek almıştı. Tarlaya varınca torbasını indirip bir çalının altına koydu. Ekmeği de onun yanına bırakıp kaftanını üzerine örttü. Bir müddet çift sürdü. At yorulup köylü dğcıkınca sabanı toprağa sapladı. Otlaması için hayvanı da çözüp kendi haline bıraktı. Ve yemeğini yemek için kaftanının yanına gitti. Fakat kaftanı kaldırınca bir de ne görsün? Ekmek yerinde değil. Aradı, taradı, kaftanı silkeledi ama ekmeği bulamadı. Şaşıp kaldı. Tuhaf şey dedi kendi kendine. Etrafta kimsecikleri görmedim ama biri gelip ekmeği almış olmalı diye düşündü. Bu işi yapan küçük bir şeytandı. Ekmeği alıp bir çalının arkasına oturmuş, köylünün kızıp kendi adını anarak nasıl edeceğini beklemekteydi. Köylü biraz düşündükten sonra ''Ne yapalım? Açlıktan ölecek değilim ya. Alanın ihtiyacı olmasa almazdı. Afiyetle yesin.'' dedi. Sonra kuyunun başına gidip su içti. Biraz dinlendi. Hayvanını sabana koşup tekrar toprağını sürmeye başladı. Küçük şeytan köylüyü günaha sokamadığı için çok şaşırmıştı. Olup bitenleri büyük şeytana anlatmaya gitti. Köylünün ekmeğini nasıl aşırdığını, adamın küfredeceği yerde afiyetle yesin dediğini ona anlattı. Büyük şeytan buna çok kızdı. ''Köylü oyuna gelmediyse suç sende. Demek ki işi beceremedin. Köylülerin hepsi böyle olursa biz ne yaparız?'' ''Yoo, bu işi böyle bırakamayız. Hadi hemen o köylünün yanına git ve ekmeğin acısını çıkar.'' Eğer üç yıl içinde o köylüyü alt edemezsen, seni okunmuş suya sokarım bilesin, dedi. Küçük şeytan korkup çarçabuk yeryüzüne indi. Suçunu nasıl bağışlatacağını düşünmeye başladı. Düşündü taşındı, sonra şöyle bir çare buldu. İyi insan kılığına bürünüp, yoksul köylünün yanına işçi olarak girdi. Köylüye, kurak geçen yazlarda buğdayı bataklığa ekmesini söyledi. Köylü de işçinin dediğini yapıp buğdayı bataklığa ekti. O yaz tüm köylülerin ekini güneşte kavrulduğu halde onunki gür, boylu ve sık başaklı oldu. Köylü bir sonraki harmana kadar bu buğdayları bol bol yedi. Yine de buğday arttı. Ertesi yaz işçi köylüye buğdayı dağa ekmesini söyledi. Köylü de onun dediğini yaptı. O yıl yaz yağmurlu geçti. Tüm köyünün ekini yattı, buğday vermedi. Bizim köylü ise iyi buğday kaldırdı. Eline geçen buğday bir hayli çoktu. Köylü bu kadar buğdayı ne yapacağını düşünmeye başladı. İşçi köylüye şarap yapmasını söyledi. Köylü de buğdaylardan şarap yapıp hem kendisi içti hem de başkalarına içirdi. İşte o zaman küçük şeytan büyüğünün yanına gidip, ''Ekmeğin acısını çıkardım.'' dedi. Bunun üzerine büyük şeytan durumu kolaçan etmek için köylünün olduğu yere gitti. Köylünün evine varınca şöyle bir manzarayla karşılaştı. Adam bazı zenginleri şarap ikram etmek için evine çağırmıştı. Karısı şarabı bardaklara koymuş, ikram etmek üzere misafirlere getiriyordu. Tam o sırada kadın masaya çarpıp şarabı döktü. Köylü de buna kızıp karısına küfretti ve ''Kör şeytan'' dedi. ''Bu döktüğün bulaşık suyu değil, böyle değerli bir şeyi nasıl dökersin beceriksiz kadın?'' Küçük şeytan büyüğüne dirseğiyle dürtüp ''Gördün mü? Artık küfretmekten çekinmiyor.'' dedi. Sonra köylü kendi şarap dağıtmaya başladı. O sırada yoksul bir köylü işinden dönüyordu. Oraya uğradı. Herkesi selamlayıp bir köşeye oturdu. Onların şarap içtiğini görünce yorgunluktan onun da canı şarap istedi. Uzun bir müddet oturup yutkundukça yutkundu ama ev sahibi ona şarap ikram etmedi. Ev sahibi kendi kendine ''İnsan hepinize nasıl şarap yetiştirir?'' diye mırıldanıyordu. Bu da büyük şeytanın çok hoşuna gitti. Küçük şeytansa ''Dur bak daha neler olacak?'' diye övünüyordu. Ev sahibi ve zengin köylüler bir miktar içtikten sonra birbiriyle muhabbet etmeye, birbirini övmeye ve birbirine yaldızlı sözler söylemeye başladılar. Büyük şeytan onları uzun bir müddet dinledi. Bu durumdan çok hoşlanmıştı. Böyle. ''Birbirlerini aldatmaya devam ederlerse topu birden elimize düşecek.'' dedi. ''Küçük şeytan, daha dur hele. Bak sonunda neler olacak. Birer bardak daha içsinler de gör. Şimdi tilki gibi birbirine kuyruk sallıyor, birbirlerini aldatmak istiyorlar. Fakat biraz sonra azgın kurtlara dönüşecekler.'' dedi. Köylüler birer bardak daha içtiler. Konuşmaları daha bir kabalaştı, sesleri daha yüksek bir perdeden çıkmaya başladı. Güzel sözleri bırakıp birbirlerine kızıp küfretmeye başladılar. Sonunda kavga çıktı. Birbirlerinin ağzını burnunu kanlar içinde bıraktılar. Derken ev sahibi de kavgaya karıştı. Onu da bir temiz patakladılar. Büyük şeytanın bu da çok hoşuna gitti. İyi iyi dedi. Küçük şeytansa dur bak daha neler olacak diye seslendi ona. Hele üçüncü bardağı içsinler gör onların halini. Şimdi bir kurt gibi vahşi oldular. Biraz sonra domuza benzeyecekler. Adamlar üçüncü bardağı da devirdiler. Büsbütün zamanından çıktılar. Ne söylediklerini bilmeden, birbirlerini dinlemeden bağırıp çağırmaya ve homurdanmaya başladılar. Sonra birer, ikişer, üçer sokağa çıkıp yerlerde yuvarlanmaya başladılar. Ev sahibi de geri kalanları uğurlamaya çıkınca kafası üstü bir su birikintisine düştü. Üstü başı çamur oldu. Düştüğü yerde yığılıp kaldı. Bir domuz gibi sesler çıkarıyordu. Bu hal, büyük şeytanın daha çok hoşuna gitmişti. "He, ee, iyi iş yapmışsın, aferin sana.'' dedi. ''Ekmeğin acısını iyi çıkardın. Yalnız bir anlat bakalım, nasıl yaptın bu şarabı?'' ''Herhalde ilk önce içine tilki kanı kattın. Bu yüzden köylüler onu içince kurt gibi kurnazlaştı.'' ''Sonra kurt kanı koydun. Bunun içinde kurt gibi vahşi oldular. Daha sonra da domuz kanı kattın herhalde. Bu sebeple de domuza benzediler.'' ''Hayır.'' diye cevap verdi küçük şeytan. ''Hiç de öyle yapmadım. Benim yaptığım tek şey onun fazla buğday yetiştirmesini sağlamaktı. Bu hayvanların kanları zaten insanlar da vardır. Fakat yalnızca ihtiyaca yetecek kadar ekmek olunca meydana çıkmıyor.'' Bu köylü eskiden en ufak ekmek parçasını bile atmazdı. Fakat ekmeği çoğalınca nasıl eğleneyim diye düşünmeye başladı. Ben de ona şarap içerek eğlenmesini söyledim. Köylü Allah'ın nimetinden eğlenmek için şarap yapmaya başlayınca damarlarındaki tilki, kurt ve domuz kanı kendini göstermeye başladı. Bundan sonra bir bardak şarap içtiği anda hep böyle hayvanlaşacak. Büyük şeytan, Küçük şeytana iltifatlar edip onu övdü. Ekmek suçunu bağışladı. Ve onu kendisinin yaveri yaptı. Son